Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 95 gün kaldı. Türkiye'nin GDO yönetmeliği çocuk oyuncağına döndü. Yönetmenlik yeniden değiştirdi. Son değişiklikle yönetmenin çoğu hükmü 1 Mart 2010'a kadar uygulanmayacak. Yani 1 Mart'a kadar Avrupa Birliği kriterlerine uygun GDO'lu ürünler denetimsiz olarak Türkiye'ye girebilecek. Bu nedenle bebek mamaları ve çocuk ek besinlerini kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o zamana kadar insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO'lar Bebeklerin ve çocukların yiyecek mamalarında da kullanılabilecek. GDO'lar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde karşı karşıya olduğumuz tehlikelerden biri olmayı sürdürüyor. Hindistan'da durum o kadar endişe verici ki sivil toplum ülke çapında örgütleniyor. 30 Ocak'ta GDO'suz Hindistan Koalisyonu ve Toplu Hareketler Ulusal Birliği, bir günlük oruç tutacak ve mumlar yakacaklar. Amaç GDO'suz bir Hindistan için hem daha çok insana ulaşmak hem de hükümet üstünde baskı kurabilmek. 30 Ocak Hindistan'da da aynı zamanda Şehitler Günü olduğu için özellikle seçilmiş. Eylemin sloganı ise bugün oruç tutmak yarın GDO yemekten daha iyidir olacak. Eylemi düzenleyenler www.brinjal.org adresinde halkı bilgilendirmeye ve harekete geçmeye çağırmaya başladılar bile. Bu arada iklim değişikliği türleri de tehdit etmeye devam ediyor. Davis'teki Kaliforniya Üniversitesi profesörü Arthur Shafiro son 30 yılda artan sıcaklıkların dağ kelebeklerini tehdit ettiğini ortaya koydu. Shafiro 35 yıldır kelebekler üstüne çalışıyor ve dünyanın en geniş kelebek veritabanına sahip. Veritabanı yıllar geçtikçe kelebeklerin daha yükseklere çıktıklarını kesin bir biçimde ortaya koyuyor. Araştırmalar normalde deniz seviyesinde yaşayan kelebeklerin 215 metre yüksekliğe kadar çıktıklarını gösteriyor. Sıcaklık artışı böyle devam ederse daha da yükseğe çıkacaklar ve bir gün gidecekleri bir yer kalmayacak. Geçtiğimiz hafta sizlere Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı naylon poşetlere hayır kampanyasından bahsetmiştim. Kadıköy'ü yavaş yavaş başka yerlerde takip etmeye başladı. Yalova'da da naylon poşet kullanımını önlemek için kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Yakup Koçal, 4 oda ve sivil toplum kuruluşları arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Kampanya çerçevesinde halka bez torba ve file dağıtılmaya başlandı bile. 23 Ocak'tan itibaren marketlerdeki ve anlaşmaları odalara bağlı bakkallardaki naylon poşetler paralı hale getirilecek. Ardından 3 Nisan'da ise naylon poşetlerin pazarda kullanılması yasaklanacak. Gezegenin geleceğini düşünen bu önemli adımlar için tüm bu kampanyayı gerçekleştiren ...ve katkıda bulunan herkesi kutluyoruz. Gezegenin geleceğini kurtaracakmış gibi gösterilen teknolojiler var... Bunlardan biri nükleer, bir diğeri ise karbon depolama. Yani sera gazı önce üretip sonra atmosfere karışmadan yer altında oluşturulan alanlarda saklama yöntemi. Petrol devi şirketler, petrolün 40 yıllık ömrü kaldığını fark ettiklerinden beri karbon depolamaya yöneldi. Bunun için seçtikleri yerler ise hep büyük şehirlerin etrafı oluyor. Üstelik tehlikeleri bilimsel olarak kanıtlanmasına rağmen. New York'un yakınında da karbon depolama tesisi kurulması düşünülüyor. Rutgers Üniversitesi'nden bilim insanları ise yaptıkları araştırmalar sonunda bunun depreme yol açabileceğini açıkladılar. Fay hattının yakında bulunan hiçbir yerde bu tekniğin kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdiler. Sera gazı salımının azaltılmasıyla ilgili çözümün yenilenebilir enerjiler, ormansızlaştırmanın durdurulması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Düşük karbonlu ekonomiler... Kendi elimizde yarattığımız felaketi önleyebilirler. Ancak hala alıştığımız yaşam tarzını değiştirmemek için anlamsız çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aylin Aslım da radyoaktivist oldu. Aylin Aslım, Greenpeace'in yürüttüğü I Love Nuclear kampanyasını destekliyor. Aylin Aslım mesajında nükleer enerjinin Türkiye'ye ve gezegenin geleceği için ne kadar yanlış bir seçim olduğunu anlattı. Nükleerin kirli, eski, verimsiz ve pahalı olduğundan bahsetti. Yeniden bir Çernobil yaşamamak için güvenli ve temiz enerjilere yönelmemiz gerektiğini söyledi. Ve tabii asıl en önemlisi... Bunun bizim seçimimiz olduğunu. Siz de www.ilovenuclear.org adresine girin, ailen astımla radyoaktivistlerin arasına katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 95 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Özesi.